Ne güzel. Sen mi besteledin Karagöz'üm? Ben besteledim efendim. İsmi nedir? İftar masası. İftar masası mı? Evet. Bir masa çeşidi. Tahta masa, verzarit masa gibi. Ya da bilardo masası, cinayet masası, karşı masa gibi. Allah Allah. Yahu Hacivat öyle yüzüme yel yemiş gergedan gibi bakıp durma. Oruç başına vurdu galiba. İftar masası işte. Anladım anladım. Ee oku bakalım o halde. Dur bir öyle hemen oku demeyle olmaz. Bir korsantre olayım korsantre. Konsantre efendim. Korsantre değil. Ben korsantre mi dedim özür dilerim. Neyse işte. Ses deneme. Eko alabilir miyim? Sevgili Kadir. Sen de alır mısın? Ne? Eko, eko. Teknik yönetmenimizden eko istemiştim de sen de alır mısın diyorum. Alayım bari. Evet, ses deneme. Geldi Eko. Evet, hazırım. Eee hadi bakalım hadi. Hacı'yı bak sese eko gelince mağaradaymış gibi oğlum. Gerçi mağarada olmak senin sese cuk diye oturdu. Doğal oldu yani. Solunluk yapma efendim. Hadi oku şarkını. Ben başlıyorum. <gülüyor> Yalkış falan değil de bu motive olalım. Ee, hadi bakalım ha. o <gülüyor> zaman. İftarın haberi. Sağır kardeşim İstersen misafirim Olurum senin Bu arkadaş kim diye Soran olursa İş yerinden bir arkadaş Nesin kardeşim Hayaller kurarız Biz gün boyunca Kuzu kebapla Pilavla ayran bolca Bilirsin ne kadar Yemek isterdim Pilav üstünde Parça et öylece Rejimdeyiz dediysem Doya doya yemez miyim? <Gülüyor> Yaprak sarma ile Karın doymaz diyen ben miyim? Şimdi çok zengin sofralar Ama ben rejimdeyim Ben de bir buçuk porsiyon güneve Yiyemez miyim? İftar masasına Oturdun işte Dayanmak çok zormuş Öyle sevince Sana afiyet olsun Sözüm garson kardeşe Tavuk dolması ile cacığı getirip yanıca Nasıl oldu Hacı İvat? Bu şarkının ismi ne demiştin? Efendim iftar masası Yahu bu şarkı Ümit Besen'in nikah masasına benziyor. Ah, gördün mü? Hemen taklit etmiş demek ki. Bu zamanda kimseye güven olmuyor. Daha dün yazdım sabah çalınmış. Her şey Çin malı yapıldı. Ekonomi elden gidiyor. Ne olacak laf bu memleket? kalabalığı memle yapma birader laf kalabalığı yapma. Nikah masası şarkısı bestelenip söyleneli yıllar oldu. Sen çalmışsın şarkı işte. Ona çalmak değil esinlenmek denir hacivat. Çalmak filan ayıp oluyor ayrıca. Almayayım ayağımın altına. ...kırmayayım kalbini. Aman efendim... ...şu mübarek günlerde kırmayalım birbirimizin kalbini. Ama sen bu şarkıyı en iyisi... ...bir daha söylemek ara gözüm. Ha, kıskandın tabii değil mi? Görürsün bak bir albüm yapayım... ...bir klip çekeyim güzelce... İftar masası şarkısı her yerde duyulur. Her Ramazan televizyonlarda gözükürüm vallahi. Ona ne şüphe efendim... ...ona ne şüphe? <gülüyor>